Bismillahirrahmanirrahim İnnelhamdülillah Nahmeduhu ve nasta'inuhu ve nastağfiruhu Ve na'udhu billahi min şururi anfusina Ve min seyyati a'malina Men yehdihillahu felamudilla lah Ve man yudril felahadiyya lah Eşhedü an la ilahe illallah wahdahu, la şerike lah Ve eşhedü anna muhammadan abduhu ve rasuluh İnnelhamdülillah sen Ahmed'e hamd ve O'ndan ve O'ndan mağfiret dileriz. Ve kendimizi ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Kim Allah'ın ve kim saptırılırsa, Ve ve ve değerli kardeşler, İmam Ebu Zekeriya en meşhur Salihin adlı hadis derleme kitabını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 Bunu insan kendisinde fark edebiliyor. Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın hadislerini okudukça, bu hadisleri duydukça onun normal beşerden bir insanın sözünün sözü gibi olmadığını anlayabiliyor. Çünkü zira Aleyhisselatü vesselam vahiyden konuşan bir kimseydi. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi la yantiku an, ani'l hava. O hevasından, kendi kafasından konuşan bir insan değildir. İn illa vahyun yuha. İla ki o kendisine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 Bugün gelmiş olduğumuz bab, بَابُ الْاِقْتِصَادِ فِي allah Teala itaat etmede, iktisat, Türkçe'de de var biliyorsunuz. Tabi buradaki manası ne? Aşırı kaçmamak. İktisatlı olmak dendiği zaman ne deniyor? Türkçe'de biz kullanıyoruz bunu. Yani, mu'tedil olmak, orta yollu olmak. Ne israf, ne cimrilik. Peki, amellerde Allah'a itaatte nasıl orta yollu olacağız? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ne yaparak? Öğrenip, onu yaşayarak orta yollu olunabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının bu dini anladığı şekilde anlayarak, bu şekilde itikad ederek, yaşayarak orta yol olmuş ol olunabilir. Çünkü allah Teala bu ümmeti, bunların başında da kim geliyor? Sahabe geliyor. Ne yaptı? Ümmeten vasata. Orta yol. Tutmuş bir ümmet yaptı. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Bizler sizleri ne yaptık? Orta ümmet yaptık. Kim bunların başında gelen ilk olan kimseler? Sahabeler. Namaz kılıçları,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 Tövbe edenlerin en e, günaha girenlerin, günah işleyenlerin en hayırlıları kimlerdir? Evet. Tövbe edenler. Tamam. Burada müttefikiz tövbet. Ama diyor ben diyor tövbe etmek için ne yapacağım? İşte arkadaşlarla otobüse atlayacağız. Falanca şehre gideceğiz. Ş şeyhin elinden atmış olduğu halattan, ipten tutacağız. E, bu şekilde Allah'a tövbe edeceğiz. Bu da olmuş oluyor arkadaşlar. Ayrıca iktisatlı olacağız, mütedil olacağız. Allah Teala buyuruyor ki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 Refahı, hayatlarında o güzelliği bulacaklardı. Allah-u Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de. Kitabın unzile ileyk. Bu kitap sana indirilmiştir. <gülüyor> Gönlünde, göğsünde senin artık bundan sonra bir ne olmasın? Bir sıkıntı, bir darlık olmasın. Yani Kur'an gönüllere şifa arkadaşlar. Şifa lima Sudur, Kalplerdeki de o gönüllerde olan imana sebep olan bu Kur'an şifa. Şifa. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ Allah Teala sizin için ne istiyor? Kolay istiyor? Kolaylık, yusur istiyor. Yani bunları getirerek, bu emirleri size buyurarak aslında sizin iyiliğinizi istiyor. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ Sizin kötülüğünüzü, sizin sıkıntıya düşürmek istemiyor Allah Teala. Yani kim diyorsa ki, bizler, yani tamam tövbe edip, onu içkiyi bırakarak, zinayı bırakarak, namaz kılmaya gelirsek, Sıkıntıya düşeriz. Bu hayatın güzelliklerinden, kendilerinin bu nimetlerinden, bu rengarenk e, lezzetlerinden mahrum kalırız. Bir nevi sıkıntıya düşeriz diyen insanlara, yani bizler diyoruz ki, inanın ki Kur'an-ı Kerim'de rahmet vardır. Gönüllere ne vardır? Şifa vardır. allah Teala da birçok ayetinde yapmakta bunu buyurmakta. Yani allah Teala... Buyururken Adem Aleyhisselam'ın hanımına diyor ki, قَالَهْ بِطَامِنْهَا Cennetten inin, oradan inin. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ Artık birbirinize düşman olarak inin. İnsanlar artık birbirine düşman olarak insin. فَاِمَّا يَعْتِيَنَّكُمْ minni hudan, Benden diyor, ne gelecek size? Bir yol gösterici gelecek. Bir hidayet rehberi gelecek. فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ Kim bu hidayet rehberine uyarsa, فَلَا خَوْفٌ ع kim benim bu gönderdiğim hidayete uyarsa felayezillu dalalete düşmez, karanlığa saplanmaz. Ve la yeşgâ. zahmet de çekmez yüce Allah Teala. Ve a'rada an zikri kim zahmet çeker? Hemen a'rada an zikri. Kim benim zikrimden yüz çevirirse fe inne lehu danka. Ona nasıl bir hayat vardır diyor Allah Teala? Daptar.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 Aleyhisselatü vesselam'ın ashabından üç tane şahıs peygamberin evine gidiyor. Hanımlarından birisinin yanına gidiyorlar. Yes eruna an ibadeten sallallahu aleyhi ve sellem. Meraklı bir şekilde Aleyhisselatü vesselam'ın ibadetini soruyorlar. Nasıl ibadet ederdi Aleyhissalatu vesselam? Felamma biru. kendilerine Aleyhisselatü vesselam'ın nasıl ibadet ettiği haber verilince Ke annhum taqalluha, ke <ennehum tekaalluha> bunu az görüyorlar, yani küçümsüyorlar. Derken nasıl bir küçümseme? Yani peygamber bu gelmiş geçmiş günahları affolmuş. olmuş tabii yani. Gecenin üçte biri yatar, üçte ikisi kalkar. Biz bizim böyle bir garantimiz yok diyerek bu yani bu durar bize az. Vaqalu <ve> ena <aynan> nahnum mina nabi salallahu alaihi wasallamukad gufir alehu ma taqaddama min zambi wa ma <teakhar> <gale ahaduhum> hemen bakın duygularla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 Akıllan, ölçüyle, teraziyle, bu manada anlaşılan bir şey değil. Vahilen. Fija Rasulullah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem ileyhim. Fakat en tumulledi kultum keda ve keda. Ne bi aleyhisselat vesalam bunların yanına gelip diyor ki siz mi bu sözlerin sahibi sizler misiniz? Ama Allah ini la aksa kum lillah ve adqa leh. Hemen aleyhisselat vesellem. Ben aranızda Allah'tan çok en çok korkanınız ve en çok takva sahibi olanınızım. Yani bu bu iş, takvanın Allah'tan korkmanın bir belirtisi değil. Eğer o olsaydı beni bu şekilde yaparken görürdünüz. Velakin esumu ve Ben oruç diyorum. Bazen de iftar ediyorum, oruç tutmuyorum. Ve usalli ve Namaz kılıyorum gece ve arkut uyuyorum, yatıyorum. Wa etazavvaju Evleniyorum. Böyle bir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 yasaklardı. Yani böyle bir bizden birisi böyle bir şey isterse bunu yasaklardı. Şayet diyor saklamasaydı, şayet bize izin verilseydi diyor kendimizi hadem ederdik. Yani şeye bakın hani Avrupa'da hani konuşuluyor ya mistisizmidir, kendine zulmetmedir böyle. İşte erdem insanın böyle nefsini terbiye ederek bir makama ermesi. Sahabeler diyor ki bakın Peygamber Aleyhissalatu vesselam bize diyor bu yasaklanmıştır. Çünkü aklına gelecek, şehveti kabaracak. Kadın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 هَلَكَ <halekel> الْمُتَنَطِّعُونَ <mutanatdiun> Bu hadis çok meşhur bir hadistir. Yani bu çok söylenir. هَلَكَ <halekel> الْمُتَنَطِّعُونَ <mutanatdiun> Üç defa diyor. قَالِهَا <kâliha> ثَلَاثًا <thalâten> vesselam bunu üç defa tekrarlıyor. Müttenatçı nedir? İmam Neveveyn'in dediği gibi. مُتَعَمِّقُونَ الْمُتَشَدِّدُونَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْتَشْدِيدِ Yersiz olarak dinde ne yapmak? Şiddetli davranmak, aşırıya gitmek. Yani din burada bunu çizmiş.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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın din kolaylık dinidir. Ama tabii şimdi burada şunu da şey yapmamak lazım. Bazıları var ki din kolaylık diyerek Allah affeder namazları kılarız 40 yaşına geldikten sonra. Oruç tutarız. Yani Allah öbür taraftan da azap edicidir. Allah Teala öbür taraftan da zikrinden Kur'an'ından, kitabından uzaklaşana nasıl bir hayat verir? Danka, dar, tap Dünya üstüne çökmüştür artık onun.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 aradan 10 sene geçmiş Kur'an'ın sayfasını açmamış. Ya sen her gün iki satır oku. Ok. Kur'an'ın hızlanana kadar. Ondan sonra bir sayfaya çıkar, iki sayfaya çıkar, üç sayfaya çıkar ama sen yani kem kem okuyarak, harfa feceleyerek 10 sayfa okuyayım dersen altında ezilir kalırsın. Diyor ki alehissetersen fesadidu ve qaribu. Yani en iyisini yapmaya çalışın. Qaribu ona yakın yapmaya çalışın. Bu ebşiru. bu şekilde de diyor müjdeleyin, cenneti müjdeleyin. Yani insanoğlu nedir? noksanlıkla malüldür. Yani Eksik her zaman. insanda nedir? Var olacak. Günah her zaman insanda var olacak. Ama insan en iyisini yapmaya çalışacak. Beş vakit namazı camiye git. Ha bugün sabah namazını kılamadık. Ya öğleye de gitmeyelim. Bakmışsın ki akşama kadar şeytan ikinci yere götürmemiş, bırakmamış. Akşama da gitmemişsin, yasaya da gitmemişsin. Öyle değil. ve وَقَارِبُوا En iyisini yapamıyorsan ona yakınını yap. Ya bu işte her aydan üç gün oruç tutmak, değil mi? Kim diyor her aydan 3 gün oruç tutarsa o ne olur? Ay oruç tutmuş Bütün yılı orucu geçirmiş gibidir. Çünkü bir sevabı, bir hasenenin kaç ecri var? On. Ne yapıyor? 12 ayda 3'ü 30 300 gün yapıyor. E, Şevval'de de tutuyorsun altı gün. Ne oluyor? 360 oluyor. Yani sen her aydan üç gün oruç tuttuğun zaman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 Bir gün. Yakını ona yaklaş yani. Bir gün tut. Cenneti müjdeleyin. Aleyhisselatü Vesselam da birçok hadislerde cenneti müjdelemiş. Ashabınla diyor ki, allah Teala diyor, Adem edecek ki, Suriyetinden diyor, her bin kişiden 999 tanesini cehenneme çıkar. Her bin kişiden 999 tanesini ateşe çıkar. Sahabeler korkuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam onlara müjdeyi veriyor. Ne diyor?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 Faila hablun memdudun beyne sariyeteyn. İki direk arasına gerilmiş bir ip görüyor Resulullah sallallahu <gülüyor> Yani mescidin direkleri vardı hurma kütüklerinden. Onun ikisinin arasında bir şey çekilmiş ip. Bakın sebebini. <gülüyor> Aleyhissalatu vesselam dikkatini çekiyor diyor ki hemen "Ma hadzal habl?" Yani bu ip neyin nesi bu ip? Diyor ki "Kalu hablu, hadza hablun, hablun."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 Ona asılıyor. Onun için gelmiş o ipi. فقالاً ne sallallahu aleyhi ve sellem hulluhu. Bu ipi çözün buradan. Alın, alın bunu buradan. Alın götürün. لِيُصَلِّ ahadukum نَشَاتَهُ Sizden birisi enerjik haldeyken yani gücü kuvveti yerindeyken dinamikken namaz kılsın. فَإِذَا فَتَرَ Baktın ki yoruluyorsun uykun geldi. Diyor ki fel yer Uyusun gitsin yatsın uyusun.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 İşte artık günde diyor iki saat uyuyacağız. Şeyh böyle dedi. Bak o çocuklar derse geliyorlardı okulda. Uyuyorlardı. Kafalarını koyup böyle <gülüyor> uyuyorlar. İşte biz de bir de görüyoruz. Türkiye'den gelen sofraları. Gece uyutmuyorlar bunları. Sabah namazını bekliyor. Hepsi böyle horlu horluyor horluyor uyuyor sabah namazı. imam gelsin de namazı kıldırsın diye. Yani. Çoğu horlayarak orada uyuyor. Neden? Az önceki hadisi aldık ya. Kim diyor bu dinde şiddete başvurursa aşırıya giderse din onun...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 34 kere 4 dakikada namaz kıldık. İkinde namazına kıldık. Yani böyle bir namazla uyku gelmez zaten yani. Yatıyorsun, kalkıyorsun. Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Uykusu gelirse sizden biriniz namaz kılarken uykusu geldiyse falyar kut, kesin yatsın. Hatta yezhebe anhu'n-nevm. Yani uykusu alana dek, uykusu ondan gidene dek uyusun. Fe inne ehadakum izâ sallâ ve huve na'is la yedri. Yani uykulu halde eğer biriniz namaz kılıyorsa bu diyor ne ne söyleyeceğini bilmez.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 Ebu Abdullah Cabir bin i Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan namazları kıldım. Hadisi şerh eden alimler diyor ki yani buradaki namaz cuma namazları kastediliyor. فَكَانَ صَلَاتُهُ قَصْتًا وَحُطْبَتُهُ قَصْتًا <gülüyor> Aleyhissalatü vesselam'ın cuma namazı yani kıldırdığı namaz ve hutbesi neydi? Ne kısa ne uzun. Orta. Hatta aleyhissalatü vesselam bir hadiste diyor ki inne تُولَ صَلَاتِ الرَّجُلِ ve kısra hutbesi mi min fahmi kişinin namazını uzun tutması hutbesini kısa tutması onun fıkhını gösterir diyor fıkhı bu işi anladığının bir alametidir diyor tabii kısalık ve uzunluk boyunca anladığımız şekilde değil hani sabiten bir tanesi namazı uzun kılınca arkada cemaatten birisi ayrılıp sinirlenip öfkelenip Caminin, mescidin son tarafına geçip kendisi namaz kılıyor. İmama kızıyor, uzun kılıyor namazı. Sonra aleyhissalatü vesselama şikayet edilince bu olay, aleyhissalatü vesselam diyor sizden birisi imam olduğu zaman ne yapmasın namazı? Uzatmasın. Okuyacaksa ne gibi okusun diyor? وَاسْسَمَائِ وَتْطَارِكِ وَاسْسَمَائِ ذَاتِ gibi Yani yarım sayfa Kur'an, bir sayfa Kur'an okusun diye. Şimdi yani.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 Yani biraz bileni de ne diyor? Peygamber demiş ki imamlık yapacak olan ne yapsın? Kısa, kısa tutsun. Ama o kısa ifadesi ne? Diyor okuyacaksa Vestemaye Tarık, Zatır Buruc. Ha, bunlar okusun. Ya yani kısa bu. Peygamberin şeyinde kısa bu. Aleyhisselam. 8. hadis: <gülüyor> An Ebi Hüeyfe ve Habib bin Abdullah radıyallahu an Aha Nebi sallallahu aleyhi ve sellem beyne Salman ve Ebi Darda. Biliyorsunuz Nebi Aleyhisselam Medine'ye geldiğinde Ensarla muhacirin birbirine ne yapıyor? Kardeş. Öyle bir kardeşlik ki hatta birbirlerinden ne yapıyorlar? Miras alıyorlar. Ta ki allah Teala'nın Enfal suresindeki ayetini inceye dek. Ve ulul erhami ba'dum evla bi fi Akrabalar miras konusunda daha Allah'ın kitabında daha önceliklidir. Ayetini inceye dek aleyhissalatü vesselam ensardan bir kişiyi alıp muhacirden bir kişiyle kardeş kılıyor ve birbirlerine miraslaşıyorlar. Hangisi vefat ederse onun da mirasından pay oluyor. Ta ki bu nesk olup iptal oluncaya kadar. Bunlardan bir tanesi de kim? Salmanla Ebu Darda. İki tane sahabe. Salman, <gülüyor> Salman radıyallahu anh feza Salmanu Ebu Darda. Salman radıyallahu anh gelip Ebu Darda'yı ziyaret ediyor. Fera'a umme Darda mutebazzilatan. Geldiğinde eve bakıyor ki Ebu Darda'nın hanımı Ummu Darda yani böyle üstü başı eski kıyafetler. Kılık kıyafeti yani böyle kendini dağıtmış. Feqala ma şanuki. Salman diyor ki neyin var yani sana ne oldu böyle? Diyor ki qalet ahuka Abu Darda, "Laysa dunya Kadın da şikayet ediyor ama güzel bir üstünlü. Şimdi öyle değil değil mi kadınlar? Yani Kapıda böyle, böyle bir konuştuğu zaman, makkalla, şakkalla da bunla abla, teyze, yenge bir saat, iki saat bakıyorsun ki konuşuyor kadın diyor ki Salman'a senin diyorsun kardeşin, derda'nın diyor dünya ile bir ilişkisi yok. Yani böyle bir sistemde bulunuyor ama güzel bir sistem. Feza'a bu Darda fasana lehu ta'amen. Ebu Darda geliyor. Salman'a bir yemek hazırlıyor. Feqale lehu kul feenni saim. Diyor ki Ebu Darda Salman'a. Buyur diyor yemeği ye. Ben diyor oruçluyum. Tabii Salman anlıyor meseleyi. Radiyallahu bu darıda da bir ne var bir, biraz bu, bu konuda bir aşırılık var ibadette. Salman ne diyor diyor ki kalma ana bi akil hatta te akul. sen yemeden ben yemem boz orucunu, orucu nafil orucu akil. Bu darıda da yemeyi iyiyor. Fakat <gülüyor> akşamın gece vahbe bu darıda yuvarlar ve ona diyor ki Nem. Geri olduğunda Salman bir bakıyor, Ebu Derde kalkmış namaz kılacak. Diyor ki Salmanla diyor, Nem, Uyu, Yat. Yani gece daha erken vakit körpe diyoruz yevize. Daha erken, vakit daha uzun, git yat. Sonra fena mı? Sonra zahbe yuqumu, falâllahu Nem. Ebû Darda Rasul diyor, kalkıyor, namaz kılacak. Diyor, Yat. Falan mı kana min aakhiril lal, gece'nin son sabah.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 fa'ti kulli zı hakkın diyor ki Salman her hak sahibine ne yap? hakkını ver. Fe ate'en nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fe zekara zalike Tabii Ebu Derda geliyor Peygamber anlatıyor hemen bu olayı. Diyor ki Salman böyle böyle şeyler söyledi bana. Ey Allah'ın Resulü. Aleyhisselatü vesselam da diyor ki sadaka Salman. Sadaka Salman. Salman doğru söylemiş.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 Radiyallahu anhuma. Ali vesselam'a gelip diyor ki ben kendimde güç kuvvet hisseden bir adamım. Diyor, ne yapayım? Oruç tutayım. Bırak beni oruç tutayım, izin ver. Her günüm orusu geçsin. Şimdi biz diyoruz ki her aydan üç gün oruç tut. Bu sahabeye gelmiş Ali Aleyhisselam'a diyor ki ben bana izin ver, ruhsat ver. Bütün yılımı, bütün günlerimi, bütün ayımı, abim, haftamı oruçlu geçireyim. Bütün izin ver bütün geceyi kıyamda geçireyim. İzin ver Kur'an'ı bir günde atmediğim. قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار. Diyor, kendisi anlatıyor olayı. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a diyor haber vermişler ki ben benim diyor bütün günlerimi oruçlu geçireceğimi söylediğim Vallahi ile maştu yaşadığım sürece geceyi kıyamla ibadetle geçireceğim. Peygamber'e haber verilmiş.'' diyor. Fakale Rasulullah sallallahu aleyhi ve ssellem, aleyhisselam çağırıyor, gel, gel, Abdura, gel e, Abdullah ibn Amr, gel. En taladı teku da Ya bunu söyleyen sen misin? Demiden dedi ki yani bağlı insanlar bize sürekli de bulunuyor? İthamda bulunuyor. Sizler insanların namazıyla, insanların orucuyla, kıyamıyla uğraşıyorsunuz. Bırakın insanlar nasıl biliyorlarsa öyle yapsınlar. Ne diyoruz biz? Her konuda olduğu gibi bu konuda da bizim örneğimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam. Fekultu lehu katkultuhu bi ebi ente ve ummi ya Rasulallah. Evet. Anam babam sana feda olsun. <gülüyor> Aleykum selam. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü. Evet. Böyle bir şey söyledim.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 Gece namazı kıl. Vasum mina şehri ferasete ayam. Aleksevetsalim ona diyor ki her ay ben üç günü oruç tut. Fıinn alhasene te bi Her hasene'nin karşılığında kaç sahapt vardır? On hasene vardır. Ve derler ki sıyamid Bu şekilde sen ne yapmış oluyorsun? Bütün yılını oruçlu geçirmiş oluyorsun. Kulltu fıinn Utiku afzala min zalik. Sahabenin cevabı da şu olmuş. Fıni utiku afzala min zalik. Ey Allahın Resulü ben bundan daha fazlasına güç getirebilirim. Yani her ay üç gün. Az yani bu. Mi? Dediği gibi kesmez bizi yani bu. Biraz daha ibadet etmek istiyor. <gülüyor> Diyor ki Allahü <Aleyhisselatü> Teala selam. Fasum yaman ve aftır <gülüyor> yomeyin. O zaman bir gün oruç tut, iki gün iftar et. Bir oruç, iki gün iftar. Bizim pazartesi perşembe benzerdi bu. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. Kul, "Fenni utiku aftala min zalik." Diyor ki, Abdullah ibn Amr ibn el As, bundan daha fazlasını güç yetireceğim ey Allah'ın Resulü. Daha fazlasını istiyorum. Diyor ki, Aleyhisselam, "Fa <fasum yavman> ve aftir yaman. O zaman diyor, bir gün oruç tut, bir gün iftar et. Tutma. Bu kimin orucu arkadaşlar? Bir gün oruç bir gün... Davut, Davut diyor ki Aleyhisselam. vesselam... فَذَٰلِكَ سِيَامُ Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor Davud aleyhisselamın orucudur. Böyle yap. وَهُوَ اَعْدَلُ سِيَامُ Yani... Aleykum selam. Bu diyor en itidarlı yolda budur o zaman. Bunu yap o zaman diyor. Tabi hadisin bazı cüvetlerinde gelecek. Bu sahabe yaşlanınca ağır gelmeye başlıyor oruç.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 gece kalk. Fenne le ki aleyke hakka. Senin cisminin bedeninin senin üzerinde hakkı var. Ve inne li aynayke aleyke hakka. Gözlerinin hakkı var. Uyu, gece dinlendir onları. Ve inne li zawrike aleyke hak. hanımının senin üzerinde hakkı var. Ve inne li zawrike aleyke hak. Seni ziyaret eden komşularının hakkı var. Gece gelmişler sen. Yoksun. Kıyamdasın.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 Aleyhisselam deminden de söylediğimiz gibi her amelin karşılığı nedir? Hasenenin karşılığı on hasenedir diyor. Faşada tu didi alay. Sahabe diyor ki ben diyor aşırı gittim biraz. Altında da kaldım bunu yani bana zor gelmeye başladı. Kultu ya Resulallah inni ecidu quve. Dedim ki ey Allah'ın Resulü ben yani gücüm kuvvetim yerinde. Sum siame Nebiyillah Davud da ve la tazid alay. Aleyhisselatü artık son noktayı koyuyor. Madem hırslısın, madem gücün kuvvetin var. Sum, siyame Davud. Davud'un orucunu tut. Ve lâ tezid Bunun ötesine de geçme artık. Bunun ötesine de geçme artık. Kultu ve mâ kâne Davud. Soruyor Davud'un orucu nasıldı yani? Nasıl tutardı o Aleyhisselam? Diyor ki Aleyhisselatü nisfud Nısfuddehr. Yani senenin yarısı oruçlu, yarısı oruçlu değil. O zaman ne oluyor? Yani bir gün oruç, bir gün iftar.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 Davut Aleyhisselam'ın tuttuğu oruç. en sevdiği namaz Davut Aleyhisselam'ın kıldığı namazdır. Ka'ne'na mu nisf al-lail veya kumusulu sehu, gecenin yarısını uyur, üçte birini ne yapardı? Namazla ihya ederdi. Ve ne'na musudu sehu, altıda birini de diyor uyurdu. Wa ka'ne yasumu yawman ve yufturu yawman, bir gün oruç bir gün iftar ederdi. Vallahi firru ıd-alaka. Düşmanla karşılaştığı zaman daha ne yapmazdı, kaçmazdı. Başka bir rivayette tabi hep aynı kısalar anlatılıyor. Bakın aynı olay etrafında dönüyor rivayetler. Diyor ki Abdullah bin Amr bin Al As, enkhehni abi imraaten zat hasb. Babam diyor beni bir soylu olan, soyu olan. Yani böyle bir rivayette de geliyor İmam Ahmet İbni Hanbel'e Kureyş'ten bir kadınla evlendirdi diyor. Yani soyu var. Ailesi, şeceresi soylu. Ve <gülüyor> kâne <gülüyor> Ve diyor arada sırada gelir gelinini ziyaret ederdi babası. Amr. Gelip gelinini kontrol ediyor yani Abdullah'ın durumu ne? Feyeseluhâ an ba'lihâ. Kocasını soruyor yani nedir bu? Damadı soruyor. Oğlunu soruyor yani. فَتَقُلُ لَهُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ Yani çok iyi adam ama hanım da şimdi diyor ki yani düşünün gece namaz kılıyor sabah kadar gündüz oruçlu. gündüzünde de bir bölümünü birçok bir, yani çok yoğunlukta büyük bir bölümünü gece okuyacağı Kur'an'a ayırıyor ona hazırlığını yapıyor. Şimdi kadın ne diyor? Diyor ki نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ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 bir ağırlık var. Şikayette, Şikayette adam adap, edep var. Velveleye vermiyor yani. yani. Falamma taala zalika alayhi zekara zalika lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Ta, bu işe devam etmeye baş devam edince bu sahabe babası gidip peygamber aleyhissalatu vesselam'a bunu zikrediyor. Bunu naklediyor. Baba, peygamber diyor ki ilqani bihi. bir görüşelim. Abdullah a. bizi bir görüştür diyor aleyhissalatu vesselam. Ilqani bihi.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 her layla her gece her gece Kur'an at ederim. Aleyhissalatu vesselam şimdi dinliyor. O zikra Az önce rivayetlere geldiği şekliyle anlatıyor yani. Ve kana yaqrau ala Gece okuyacağı Kur'an'ın bir kısmını gündüz ne yapıyor? Müracaat ediyor, tekrarlıyor. Gece hazırlık yapıyor. Bir de böyle bir şey var. Ondan sonra kadın da şikayet etmesin. Değil. Mi? Şimdi evdeki ev halkı erkek biraz eline kitap alsa yarım saat 9'a kadınlar şimdi bundan şikayet ediyor değil mi? Tabii evet. yani sahabeler nasılsa, bunların hanımları da öyleydi. وكان يقرأ على Niye gündüz bunu tekrar yapıyor? Liyekun akhaf alayhi billeyl. Gece kolay olsun.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 قال سبحان الله ما تقول؟ ya? subhanallah. Ne dediğinin farkında mısın? Ne diyorsun sen? Kultu, "Ne konu <gülüyor> anda sallallahu aleyhi ve sellem bize cenneti ve narı sanki bir gözle görüyor gibi hatırlatır." peygamberin yanında olduğumuzda o bize öğüt verince, o bize anlatınca sanki diyor cenneti gözümüzde görüyor gibi oluyoruz.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 Evet sizler benim yanımdayken olduğunuz gibi benim yanımdan çıktıktan sonra da o şekilde olmaya devam ederseniz melekler sizinle diyor musafaa eder yollarda. Ama bu zor bir şey. Bu olmaz. Ve lakin ya hanzala. Peygamber diyor ki ya hanzala. ve sa'a. Ne demek sa'aten ve sa'a? Sen yine söylemiştik arkadaşlara yani bu hadi i saat ifadesi o 60 dakikalık. 60 dakikadan e, ibaret, e, e, e, ifade olan o şey değil. Ne o? 50 ayet demiştiniz. Hocam. Yok, 50 ayet de demedik. Yani bir süre dedik ona, bir müddet. Anı, Yani Bir müddet, yani bir müddet yaşa, yani cennetle, cehennemle yaşa, bir müddet yaşa, dünyaya dön, işine bak, çoluğunla, çocuğunla meşgul ol. Yani Orta yolu bul diyor aleyhissalatü vesselam, itidarlı ol. Son hadis alarak bu babı da bitirmiş olacağız inşallah. i̇bn Abbas rivayet ediyor. i̇bn Abbas'tan da İmam Bukhari rivayet etmiş diyor ki, İbn Abbas radıyallahu anhuma قال بينما النبي صلى الله عليه insanlara hutbe verirken, hutbedeyken bir de bakıyor ki adamın birisi ayakta duruyor. Fesel anhu soruyor Aleyhisselam yani bu nedir böyle? Niye ayakta? Herkes oturmuş hutbe dinliyor. Bu niye ayaktadır? Fakalu Ebu İsrail diyor ki bu İsrail'in babası Ebu İsrail. Ne zara en yakuma fışems, valla Güneşin altında duracak, ayakta durmaya, oturmamaya ada kadadı diyor. Böyle bir ada var. Valla yasta zil, valla yataklem. Gölgeye geçmeyecek ve konuşmayacak. Ve yosun <gülüyor> ve oruç tutacak. Bütün bunları adak adamış adam. Yani. Bizim millette ada sadece kurban ne olur ama adamlarda böyle bir adak da var.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 gölgeye otursun. Vele otursun ve Ama orucunu ne yapsın? Tutsun çünkü oruç meşru. Bu orta yol. Yüce Rabbim bizleri ibadetlerde, itaatte iktisatlı olanlardan, mu'tedil olanlardan eylesin. Bizleri bidatlardan aşırı gitmekten, haddi aşmaktan alıkoysun. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedu an la ilahe illa ent. Estağfiruka ve tohb